Velhamdülillah vessalatu vessalamu aleyhe Resulullah. Her birimizin bir gün aklına bazı sorular gelebilir ve bu sorular iblisten gelen sorular olduğu için cevabını bilemediğimizde, cevabını veremediğimizde aklımızın karışma riski vardır. Belki günün birinde bizim de şimdi sizlerle paylaşacağımız cevaplara ihtiyacımız olabilir. Hayırlara vesile olsun. İşte şeytani sorulara verilecek cevaplar. İlk önce sizinle bu yayını paylaşabiliyor olmam bir beyne sahip olmam gerekliliğini ortaya koyuyor. Siz de dinliyor ve anlıyorsanız sizin de bir beyniniz var. Şimdi lütfen beynin nelerden bir araya geldiğini yani maddelerini anlatmama kısaca izin verin. 160 gram yağ, 110 gram protein, 15 gram şeker, 10 gram tuz ve yaklaşık 1 litre civarında su. Bu nedir? Beynin kimyasal analizi. İşte bu maddelerden meydana gelen bir beynimiz var. Bu malzemeleri bir araya getirdiğinizde sadece bir pelte elde edebiliyorsunuz başka bir şey değil. Ama Allahu Teala işte bu malzemelerden, maddelerden mükemmel bir canlılık meydana getirdi. Evet. Yeryüzünde başka hiçbir türde olmayan bir beyin yapımız var. İşte bu sayede düşünebiliyoruz, bir şeyleri sorgulayabiliyoruz, hissedebiliyoruz ve diğer canlılardan Farklı olarak doğruyu, yanlışı birbirinden ayırt edebiliyoruz. Hayvanlar, arkadaşlarının öldüğü yerin etrafında dolanırlar. Özellikle sürü halinde gezen hayvanlar. Birinin önünde, arkadaşının önünde yas tutarlar birkaç saat. Fakat kendilerinin de bir gün öleceği ile ilgili ölüm farkındalığı onlarda yoktur. İşte insan Bu küçücük bir örnekle bile anlaşılır ki düşünen, hisseden, sorgulayan bir varlıktır. Doğruyu yanlışı ayırt etme kabiliyeti vardır. İşte o yüzden dünyada imtihan edilir. Demek ki soru sormak ve aklımıza bir şeylerin gelmesi çok garip, olağanüstü bir durum, korkulacak bir şey de değildir. Yeter ki bu soruların cevapları bilinebilsin. En çok sorulan sorulardan bir tanesi sizin bize yolladığınız. Neden Allah Celle Celaluhu kötülüğe izin verdi? Bugün açlık var, zulüm var, tecavüzler var, küçücük çocuklara tecavüz ediliyor, bombalar her yerde, annesiz babasız kalan yavrular var, kocasız kalan Binlerce, on binlerce insan var Suriye'de. Allah neden izin veriyor bunlara? Gelin bununla başlayalım. İlk önce bilelim. Bugün gördüğümüz şu dünyada yaşanan bütün kötülükler, zulümler, açlıklar, savaşlar, her içine kötülüğü alın Allah'ın varlığı ile ilgili, uzaktan yakından bir alakası yoktur. Allah'u u Teala'nın varlığı canlılar üzerinde diyelim, teknoloji, bilgi, evrendeki o hassas ayarlar, her şey ama her şey zaten Allah'ı Celle Celaluhu hatırlatır. Müslümanlar bunu bilir. Üzerimizde bir DNA taşıyoruz. Parmak izlerimizde kimseye benzemeyen motifler var. Bunlar bile zaten akıl sahibi insanın, o düşünen insanın ne halde olduğunu ortaya koyuyor. Kardeşlerim, bugün yaşadığımız şu dünyada zıtlıklar olduğunu görüyoruz. Evet, savaşlar hangimiz isteriz olsun ama savaş olmasa barışın ne olduğu bilinmez. Evet, milyonlarca insan açlıktan, Vefat ediyor, hasta oluyor düzenli bir suya, temiz suya erişemediği için. İşte bu olmasaydı yine açlık anlaşılmayacaktı, tokluk bilin, bilinmeyecekti. Dolayısıyla şu dünyadaki her şey zıddı ile vardır. Zaten zıddı olmuyorsa kendisi de olamaz. Demek ki ilk maddemiz. Her şeyin olumsuzunun olması da gerekiyor. Birazdan daha iyi bu konuyu anlayacağız. allah Teala dünyanın zaten imtihan yeri olduğunu bize aktarmış. E zaten imtihan olması için ne olması lazım? Lütfen düşünün, sadece doğru şık değil, evet yanlış şıkların olması da Ve insanın kendi inisiyatifiyle, özgür iradesiyle bunu ne yapması seçmesi gerekiyor? İmtihandasınız ama yanlış şık işaretlerken bir hoca yanınıza geliyor. Ama bu yanlış. Bunu niye yaptın? Hayır bunu işaretlemeliydin demiyor. Yani karışmıyor. Dünya üzerinde bir gün içerisinde on binlerce ameliyat yapılıyor değil mi? Şimdi... Bir bıçakla ameliyat yapıp Allah'ın izniyle o canı kurtarabilirsiniz. Değil mi? Evet. Elma soyarken bir bıçağı kullanabilir misiniz? Evet. Ama aynı zamanda da o bıçakla bir kişiyi öldürebilirsiniz. Yani kimisi aşçılıkta bıçağı kullanır, kimisi değişik bir şekilde düzenlenmiş olan ama benzer maddelerde ameliyat yaparak Hayat kurtararak, bir başkası da adam öldürerek o bıçağı kullanır. Tıpkı imtihan sırasında, düşünün bir kalem kullanıyorsunuz, aynı kalemle doğru şıkkı da işaretleyebilirsiniz, evet yanlış şıkkı da işaretleyebilirsiniz. Yani eğer dünya üzerinde kimse kimseyi öldürmezse, hiçbir çocuk aç kalmazsa, hiçbir kimse yalan konuşmazsa, hiçbir insan birbirini kırmazsa, bir zulmeden ve zulme uğrayan olmazsa, iyi ve kötü olmazsa dünyada imtihan da zaten ortadan kalkardı. Evet hepimiz üzülüyoruz ve bu konuda caydırıcı cezaların da olmasını istiyoruz. Ne kadına şiddeti, ne erkeğe şiddeti, ne çoluk çocuğa şiddeti, ne hayvanlara şiddeti reddediyoruz. Elimizin tersiyle. Lakin bunlar hayatın gerçeği. Eğer Allah Teala adam öldürmek isteyenin elinden tutup engellese, o caninin, o hainin bir kız çocuğuna tecavüz edip öldüren adama, mani olsa ortada imtihan kalmazdı. O zaman imtihanı kaybedecek kimse de kalmazdı. Yine imtihan geçersiz olurdu. Bu sebeple ortada aklı başında insanların kendi seçeneklerini belirlemeleriyle yani kendi iradeleriyle yaptıkları kötülüklerin faturası var. Bu o kişiye aittir. Şimdi Ben bir kötülük yaptığımda benim babam yargılanmıyor değil mi? Veya benim üst komşum beni tanıyor diye yargılanmıyor. Kim yargılanıyor? Ben. Kim ayıplanıyor? Ben. Çünkü suçlu benim. Ben kendi seçimimle bir kişiye kötülük yaptıysam, bunun faturası bana çıkartılır. Ama bugün maalesef iblisin bu sorusuyla ''Neden Allah buna izin veriyor? E kötülüğü istemiyor, herkesin iyi olmasını istiyor ama neden bu halde dünya? Neden kötülerin dünyasındayız?'' sorusuna cevap aslında çok basittir. Kim hata yapıyorsa bu imtihan dünyasında fatura onundur. Bugün adam öldüren birisi, demek ki benim kaderimde adam öldürmek varmış. Bunu Allah bana vermiş, benim suçum yok diyemez.'' hastalığı, kötülüklerin faturası Allahu Teala'ya çıkartılamaz. Adalet demek aynı zamanda her şeyi dengede tutabilmektir arkadaşlar. Şu dünya, dünyanın dışındaki gezegenler, galaksiler, bilinmeyen milyarlarca şey. Öyle bir sistem, öyle milimetrik hassas bir düzen içerisinde harika bir dengede varlıkların Devam ettiğini görüyoruz. Demek ki ortada Allah'ın Celle Celaluhu sonsuz bir adaleti var. E aynı zamanda yine düşünün Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar o kadar zalimler geldi değil mi? Neyi öğrendik? Onların da henüz ölmeden önce de başlarına hangi olayların geldiğini gördük. Ve öyle tarihten Günümüze olaylar gördük ki hiç ahirete daha kalmadan, küçücük masum yavruları kurtaran bir merhametin varlığını gösteren milyonlarca olay gördük. Ama bu sadece dünyadaki imtihan sebebiyle ve bu dünyada görülen kısmi bir tecellidir. Başka bir yer var esas, ahirette. İşte dünyayı adaletin sağlandığı yer olarak görmekte, Bizim hatalarımızdan bir tanesi. Evet, olmasını istemek, elden geleni yapmak, daha iyi bir hayatın, daha silahsız, daha zulümsüz bir hayatın peşinden koşmak görevimiz, lakin bunun sebebini Allah'a Celle Celaluhu yıkamayız. Çünkü zatı imtihan olduğumuzu zaten Kur'an'ında bize bildiriyor. Kur'an'daki bir iddia vardır. Bu iddia, bu evrenin sahibi olan Allah'ın kitabı olduğu herkesce malumdur. Tabi ateizm, deizm bunu reddeder. Lakin akıl aynı yerde birleşir. O kadar çok sayıda Kur'an-ı Kerim'de delil vardır ki, bundan 14 asır önce yazılan ve 14 asır öncesine ait olduğu gerekli karbon analizleriyle ortaya çıkmış Kur'an-ı Kerim'in Bir insan sözü olmayacağını az bir akıl sahibi herkes bilebilir. Eğer Kur'an Allah'ın sözü ise işte o zaman imtihan olduğumuzu da o doğru olmuş oluyor. İmtihan içinde olduğumuzda doğru kabul ediliyor. Evet Allah Celle Celaluhu bu dünyada herkes aynı şekilde imtihan olacak diye bir vaatte bulunmadı. Sorulardan bir tanesi. Neden bu dünya adaletsiz? Neden o çok zengin, ben fakirim? Neden o sağlıklı, ben hastayım? Neden o bugün mutlu, ben bugün değilim? Zaten Allah'ın böyle bir vaadi, sözü yok. Kimisi fakirlikle, kimisi zenginlikle imtihan oluyor kardeşlerim. Şöyle düşünmek lazım. Bugün bazen zengin olan insanlar fakir olabiliyor... Fakirlerde az sayıda olsa da daha sonra bir miras şu bu, farklı şekilde zengin olabiliyor. Bu da aynı zamanda değişen bir şey. Ama bu genel manada düşünülecek olursa, kimi engelli olarak dünyaya geliyor, kimi 50 yaşına kadar geliyor, kimseyle evlenemiyor, öteki 5 kişiyle evlenmiş, o zengin, bu şöyle, bu sorular bizim aklımıza gelebilir. Bundan gocunmamıza gerek yok. Değerli kardeşlerim, amaç dünyada rahat yaşamak. Amaç dünyada adaletin olduğunu bilmek. Veya bunun için varı yoğu kanalize etmek değil. Allah yolunda yaşamak. Zengin sen Allah yolunda mısın, zekatını veriyor musun? Fakire zaten zekat verme zorunluluğu yok. Hacca gitme zorunluluğu yok. E? Allah yolunda mı değil mi? Hasta. O hastalığın nereden geldiğini biliyor mu? Hasta olmayan insan, hasta olmadığına şükür edebiliyor mu? Hayatı boyunca, acılar içerisinde, diyelim haksız yere 60 sene hapis cezası yemiş bir insan, bunun durumu ne olacak? İşte bunların hepsi, Allah-u Teala'nın bu dünyayı imtihan olarak yarattığını, o kişinin Allah'ın verdiği o imtihan karşısında ne yaptığı ile ilgilidir. Kardeşlerim bugün kimi insan acaba evim bombalanacak mı, bugün kocam ölecek mi, ailem tarumar olacak mı diye korkarken, Kimisi yazılıdan 95 puan alır, neden yüz alamadım korkusunu yaşar, acaba notlar açıklandığında başarısız olur muyum diye beş puan. Allah'ın bir vaadi vardır. O kimseye güç yetireceğinden fazla yük yüklemediğini bildirmektedir Celle Celaluhu. Kimseye, Mü'minun suresinde şöyle buyruluyor mealen, Hiç kimseye. Güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz. Elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır ve onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Yani adaleti bugün şu küçücük aklımızla gerçekleştirmeye çalışan insanlar bilmeliyiz ki, sonsuz adalet sahibi Allah tarafından ahirette kesin bir adalet sağlanacaktır. Eğer bu dünyada olsaydı, insanlar vallahi suç işleyemezlerdi. Bugün kameraların olmadığı bir yerde, birini şantaj eden, tecavüz eden veya buna yeltenen insan, eyvah, beni gören bir sistem var, gizli kameralar var deseydi, o tecavüzü yapamayacak, o hırsızlığı yapamayacak, o adamı öldüremeyecekti. Demek ki bunlar için ahiret lazım. Kardeşlerim, her insan imamlarıyla çağrılacak ahirette. Kur'an tabiridir. O zaman hani kitaptan bahsediliyor ya bize, kitabı sağ elinden alanlardan olmamız tavsiye ediliyor. Ve Kur'an tabiridir yine, kitaplarını okuyacaklar buyuruluyor İsra suresinde. Yine başka yerlerde de geçiyor, küçücük bir iyilik. Hatta örnek o kadar ayrıntılı verilmiş ki, o kitapçıkta, yani yapıp ettiğimiz kitapçıkta bir hurma çekirdeğinin içindeki iplikçik kadar bile haksızlık olmayacağını, yapılmayacağını aktarıyor. Şimdi bunu iyi düşünmemiz lazım. Lütfen düşünün, bugün bir kişi haksız yere suçlandı. Bunu bir ateiste, deiste sorun. 60 yıl ceza aldı. Ama bu kişinin o cinayeti işlemediği tam 60 yıl sonra gelen bir ihbarla, kuvvetli bir delille veya itirafla ortaya çıktı. Bu adam 20 yaşından 80 yaşına kadar 60 yıl boyunca cezaevinde kaldı. Dışarı çıkamadı, evlenemedi, para kazanamadı, sokaklarda gezemedi vesaire. Bu adamın suçu ne? Soru 1. Buna verilecek cevap yoktur. Buna tazminat verseniz ne olur 80 yaşındaki insana? Özür dileseniz ne olur? Onun yaşayamadığı 60 sene ne olacaktır? İşte burada hemen dinimiz devreye girer. Ahirette, dünya ile kıyaslanamayacak bir zaman, yani zamansızlık, sonsuzluk vardır. Burada 60 senesi o kişinin, belki ahirette, bir göz açıp kapayacak bir zaman bile olmayacaktır. Ve orada o kişiye eğer imanlı öldüyse, eğer isyan etmediyse ve Allah'ın rahmetine karışmışsa, dünyada keşke yüz yıl daha kalsaydım, yüz yıl daha cezaevinde olsaydım da, buradaki derecem artsaydı diyecektir. Aynen şehitlerin, Ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder, diyecekleri gibi. Değerli kardeşlerim. Bu şeytani sorulardan bir tanesi de işte buydu. Adalet niye yok dünyada? Allah madem adaletli ise El Hak neden bu adaletsizlikler var? Allah'ın kanunlarında adalet var. Allahu Teala'nın vaadinde adalet var. Allahu Teala'nın yarattıklarında intizam ve adalet var. Kardeşlerim, Dünya üzerindeki zulümle ilgili sebep soranlar çok fazla. Bugün mesela Bakara suresinde şöyle okuyoruz mealen. Bismillah. Muhakkak ben yeryüzünde bir halife var edeceğim demişti. Onlar da biz seni şükrünle yüceltir ve sürekli takdis ederken orada bozgunculuk çıkaracak, Ve kanlar akıtacak birini mi var edeceksin? Dediler. Allah şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim buyurdu. Sadakallah-ılazim. Şimdi melekler bir şekilde kendilerine ilham ettirildiği için Allahu Teala bunu Kur'an-ı Kerim'inde dile getirmiş, buyurmuş. Daha önceden cinler vardı. Cinlerin de aralarında bozgun cuda karıştıklarını Nasıl mahvettiklerini yaşadıkları yeri biliyorlardı ve bunun sebebini sordular. Allahu Teala "Sizin bilmediğinizi ben bilirim." dedi. Bakın. İşte bu ayet üzerine birçok bilim adamının Müslüman olduğunu anlıyoruz. Neden dünyada zulüm var? Niye böyle? Niye şöyle cevabının burada gizli olduğunu bilen çok sayıda insan var. Hatta bu soruyu ilk olarak meleklerin sormasına çok şaşırmış bilim insanları. Ya bu benim sorumdu. Hani bugünkü bu cevaplamaya çalıştığımız sual. Niye adalet yok dünyada? Niye şöyle? Niye böyle? Bunu esas melekler soruyor. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. O yüzden bazı araştırmacılar şaşırmışlar, araştırmışlar. Subhanallah deyip Müslüman olmuşlar. Şaşkınlıklarını gizleyememişler. Allahu u Teala'nın Sizin bilmediğinizi ben bilirim açıklaması. Yani var benim bir bildiğim. Senin bu aklınla verdiğim bu acziyette bunu düşünebilmem mümkün değil demektir. Demek ki Allah bize ne yaptığımı biliyorum diyor diyerek Müslüman olmuş mesela. Çok önemli zatlar var bu konuda. Yani şu, bugün... Siz benim için de bulunabilirsiniz İbrahim kardeşim veya İbrahim abi. Bunu niye böyle söyledin? Niye böyle davrandın? Niye böyle bir kılık kıyafetin var? Neden şöyle bir yorumda bulundun diyebilirsiniz. Çünkü neden? Ortalama bir akıl sahibi sizinle. Belki siz benden daha akıllısınız veya ben sizden daha akıllı olabilirim. Acizane ama bu şunu değiştirmez. Ortalama bir aklımız var. Tamam Ama ben bir örnek olsun diye söylüyorum amiyane tabirle. 3 yaşındaki bir yavru, bakın 3 yaşında bu yavru gelse senin çalıştığın yere. Bu ne, şu ne, bu ne? Sen ona cevaplar verirsin değil mi? Şu evladım, bu mikrofondur, bu mikserdir, bu bilgisayardır dersin. Bilgisayar ne? Ee, yavrum bilgisayar şu, bu mesela anlatmaya çalışıyorsun. Onun anlayabileceği şeyler kıt olmakla beraber. Ama sonra sana diyor ki mesela, bilgisayarı niye buraya koydun, niye oraya koymadın? Ne derseniz, ne kadar sabırlı da olsanız yavrum, sen bunları anlayacak kapasitete değilsin yani şimdi. Bakın, çok böyle sıradan, çok basit bir örnek verdim. Biz bu aklımızla, bizi yaratan Allah'u Teala hakkında e niye böyle yapmamış? Niye şöyle yapmış? Diyebilir miyiz? Bu, sizce vicdanen cevap verin. Akıllıca bir iş olabilir mi? Dünyada neden kötülük var bir başka mevzu. İlk şunu aklına getireceksin. Demek ki herkesin iyi insan olarak yaratılması gerekiyordu. Doğru ya dünyada niye kötülük var? Niye herkes iyi değil mesela? Dünyada niye kötülük var? İşte buradan sonra şunu aklına getir. Böyle olması için insanların robot gibi olması lazımdı. Yani programlanmış olması lazımdı. Bir tiyatrocu gibi olması lazımdı. Kod neyse kendisine girilen onu yapması lazımdı. Mu'tezile ve başka görüşlerin sapık fikirlerin olduğu gibi Allah kaderi bilmez, şöyle olmaz, böyle olmaz'a gidiyor işte iş. Allah içki içmemi bana yazdı kaderimi o yüzden içiyorum diye haşa Allah'ı suçlamalı. Bu saçma sapan bir şey bununla işimiz yok. Şimdi bu şunu aklına getir. Sen programlanmış bir robot olsaydın, cennet ve cehenneme niye girecektin, söyler misin? Öyle sorumluluğun olmayan bir şey de. Programlanmış her şey, sen sadece aktörsün. Böyle bir şey yok. Ne yapacağı, nasıl davranacağı daha önce bilinmiş veya programlanmış bir insanın akıl sahibi olması mümkün mü? Gerek var mı onun aklına? Yani her denileni yapıyorsa, yemesi, içmesi, yürümesi, düşünmesi kendince değilse, seçeneği yoksa akla ne gerek var? Bir faydası yok ki. Yani aklını kullanacağı bir durum yok. Aklını kullanmasını gerektirecek bir olay yok. Ne seçeceği, ne yapacağı, olaylar karşısında hangi tercihte bulunacağı, kendinde olmayan ve seçenekleri, belirleyemeyecek, tercih yapamayacak bir kişiye ne gerek var ki? İşte biz meleklerden bu yüzden ayrıyız. Yani hocalarımızın söylediği gibi sohbetlerinde hatasızlık bizde değil. Meleklerde hata yok çünkü onlarda nefis yok bu kadar. Yemezler, içmezler, eleştiride bulunmazlar, aksi yönde bir şey yapmazlar, yapamazlar zaten. Nefis de yok onlarda. İşte o yüzden insan, insanı Kamil olduğunda meleklerden de güzel derecelere çıkabiliyor denmesi bundandır. Ama aynı insan, esferi safiline kadar Allah muhafaza daha da aşağılara, yaratılmış hayvanattan da aşağıda olabiliyor, kötü olursa. Burayı anla inşallah. Seçme hakkı olmayan bir insan, programlanmış bir insan, tercihi olmayan bir insan zaten özgür de değildir. Aklın yok, seçme şansın yok. Demek ki özgür de değilsin. Bu şuna benzer. Ben bir tane oyuncak icat etsem var zaten buna benzeyen şeyler. Bebekler var değil mi? Kız çocukları basıyor mesela düğme karnına. Orada küçük bir düğme yapmışlar. Karnım acıktı, karnım acıktı, karnım acıktı deyip tekrar ediyor. Saçını tararken... Başka bir şey söylüyor. Yan yatırıyorsun uykum geldi diyor mesela. Bizim o e, yapay pille çalışan bir oyuncaktan ne farkımız olurdu? Şimdi sen şunu diyebilir misin? İbrahim abi öyle deme ya. O bebek çok akıllı. Niye? Ya e, saçını okşadığın zaman başka bir ses çıkarıyor. Karnına dokunduğun zaman karnım aç, karnım aç diyor. Çok akıllı. Diyebilir misiniz? Bugün robotlar var mesela. E can taşımadığını biliyorsunuz. Veya Ee, sizin kullandığınız cep telefonunda bir soru soruyorsunuz. Bir bayan veya bir erkek sesi çıkıyor, yönlendiriyor sizi. Navigasyon var, sağa dön diyor, sola dön diyor. Eşin bu konuşuyor diye. Akıllı diyebilir miyiz? Demek istediğim şu. Kardeş, biz her şeyden farklıyız. Hata yapmaya programlanmış bir bilgisayar yapılabilir ama bu onu asla dürüst bir bilgisayar yapmaz. Biz aşk, Sevgi, mutluluk, dürüstlük, efendim ne kadar iyi kadın, ne kadar iyi erkek, ne kadar iyi Müslüman diyebilmemiz için öyle robottu, oyuncaktı, şuydu buydu değil, şuna ihtiyacımız var. Bir, özgür iradesi var mı? Seçme potansiyeli var mı? Yani aklı yerinde mi? Ve hür mü? Özgür mü? İşte bunlar bir insanı dürüst yapar. Bir insan akıllıysa, Kendisi iyi insan olmak istiyor ve bu ihtimaller yani iyi kötü konusunda bir tercihte bulunabiliyorsa o kişi iyi bir kadın, iyi bir erkek, iyi bir e, aşık, iyi bir yönetici olur. Akılsız veya özgürlüğünü yitirmiş bir insanın ihtimaller arasında iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı seçemeyecek, karar veremeyecek bir insanın yaptıklarından biz hoşnut olmayız. Değerli kardeşlerim, lütfen aklınızdan çıkarmayın. Bu dünyada büyük zulümler oldu mu? Oldu. Hala oluyor mu? Oluyor. Ama bu zulmün sebebi Allah katında bilinen bir şeydir. Kötülüğü, iyiliği her şeyi var eden odur, rızası yoktur işin doğrusu. Öldükten sonra Allah'u Teala bunu belki insanlara, cinlere açıklayacaktır. Ama biz neden böyle yaptı? Böyle yapması olmaz mıydı diyecek bir yerde mizanda akılda değiliz. Bizim yapmamız gereken deliller doğrultusunda imtihanda olduğumuzu görmek ve teslim olmaktan ibarettir. Yani bu dünyada zulüm varsa suçu işleyen kimdi? Sendin. Sen suçlanıyorsun. Allah'ın suçu değildir. Yarattığı insanların suçudur ve her suçlu da cezasını çeker gerek bu dünyada gerek ahirette. Ahirette de adaleti şaşmayacak bir terazisi vardır Allahu Teala'nın. Ne rüşvet, ne siyaset, ne cemaat, ne şubu hiçbir şey buna karışamaz. Ve son olarak kısa kısa yapıyoruz programları bildiğiniz gibi kardeşlerimiz sıkılmasın diye. Şimdi Allah Celle Celaluhu bizden ibadet etmemizi istiyor. Evet. E hiçbir şeye ihtiyacı yok. Evet. Niye ibadet etmemizi istiyor? E bizim dualarımız, namazlarımız, oruçlarımız, kestiğimiz kurbanlar Allah'a bir faydası yok. Celle Celaluhu. Evet. E niye o zaman biz bunları yapıyoruz? Değerli kardeşim. Şimdi gökyüzünde kara bulutları gördüğün zaman yağmurun yağacağını anlıyorsun. Bu müneccimlik değil değil mi? Tam diyorsun kar havası, tam yağmur havası falan filan. Şöyle düşün. Zaten bir şeyin işaretinden anlıyoruz ne olacağını. Yağmurun yağacağını ondan, onun olacağını bundan anlıyoruz. Ay sonu geldiği zaman çalışıyorsun. Maaş günlerini biliyorsun. Dün rüyamda gördüm. Ayın birinde veya beşi aralığında galiba ben maaşımı alacağım diye. Zaten bu belirli bir şey. Şimdi arkadaşlar. Evrenin büyüklüğünü ve bunca muhteşem tasarımını incelemek, bize onu var edenin büyüklüğünü anlatır mı? Anlatır. Allahu Teala'yı zaten milyonlarca bilinen ve belki sayısızca bilinmeyen, yarattıkları sayısınca işte Allah vardır diye ispat eden şeyleri biliyor muyuz? Bilemediklerimiz var mı? Var. Zaten insan sakince düşünse, Allah'ın varlığını inkar edecek değildir. Bugün hala bilim insanları milyonlarca şeyin, basit gördüğümüz şeyin ne anlama geldiğini bile ne yapabiliyorlar anlatamıyorlar. Akıl belli bir süre sonra sınırlığının, acizliğinin zaten farkına varır kardeşlerim. Şimdi bundan yıllar önce bir şey ortaya çıktı. Özet olarak aktarmak istiyorum. Şimdi Allah'a niye ibadet ediyoruz, niye ihtiyacı var sorusunun cevabına geçiyorum inşallah. Pagan inancında bundan bayağı bir öncesinde antik pagan denilen bir zihniyet var, bir inanç var. O adamlar biliyorsunuz onlarda bir tanrı anlayışı, tanrılar daha doğrusu var. Bu inanca göre tanrılarının kimisinin birbiriyle savaştığını Kimisinin ölümlü insanlardan bir tanesi olduğunu söylemişler. Yani işin özü Hindistan'da, Bangladeş'te işte şu tanrısı, bu tanrısı adaklar, yemekler götürülüyor, elma götürülüyor. Daha önce biliyorsunuz helvalar yapılıyordu. E i̇şte onlara sözde verecek durumdaydılar. Sonra bir baktılar ki yüzyıllar geçti. Ya biz tanrı diye getiriyoruz, bağış topluyorlar, para veriyoruz, altın getiriyoruz ama... Bu etrafındakiler malı götürüyor dediler amiyani tabirle. Ve ne yaptılar? Bu sefer bu geri tepti. İşte o zamanlarda kardeşlerim insan ilah modeli geliştirdiler. Öyle ki bunlar tarih sayfalarında yer alıyor. Kafanızı şişirmemek için kısa kesiyorum. Tanrıların insana benzeliklerini ifade etmişler. Mesela Etiyopyalılar düz burunlu olarak bir şeyler çizmişler. Trakyalılar haşa... Işte, onları inancında tanrı diyelim zaten sıkıntı yok kırmızı saçlı mavi gözlü olduğunu söylemişler. Yüzlerce örnek var. Kimi ineğe tanrı demiş, ata tapmışlar, ağaca tapmışlar ama insan olarak e, gören çok olmuş. İşte oradan etkilenen birçok insanda demiş ki eğer insan e, yani bana benziyorsa, benim gibi bir şeyse, benim gibi böyle yani efendim Üstün bir meziyet yok. O zaman ben de üstün bir meziyetliyim. Tamam o zaman ben Allah'ı eleştirebilirim. Celle Celaluhu. Madem onda hayat özelliği var. E bende de hayat özelliği var demiş. E Allah'ın ilim sıfatı var. E bende de ilim sıfatı var. Bunları bu sığ aklıyla anlayamamış. Kendi hayatının bir gün biteceğini, Allah'ın hiçbir zaman ölmeyeceğini aklına getirmemiş. Kendi ilminin 3-5 kelimeden ibaret olduğunu ama Allahu Teala'nın her şeyi var edecek bir ilmi olduğunu anlayamamış. Yani ben de ilahım modelini dünyaya getirmeye çalışmış ve bu iblisin de bir şeyleri karıştırmasından sonra bugünkü soru haline almış. Allah'a bunun ne faydası var? Kardeşim, Allah'ın bir ihtiyacını gidermek için, Allah'ın bir eksiğini tamamlamak için kendisine ibadet edilmesini istediğini düşünenler Aslında ilahi olan durumu, işte az önce anlattım, insani duruma benzetmeye çalışırlar. Çünkü soru o, niye böyle? Çünkü bir arkadaş gibi görüyor, kendinden gibi görüyor. Aklının kendisi gibi kıt olduğunu düşünüyor. Bu tür insanlar, tüm isteklerin bir boşluğu doldurmanın gereksiniminden kaynaklandığını düşünürler. Çünkü hayatları boyunca okudukları, gördükleri şeyler budur. Fakat özellikle akıl ve vahiy yoluyla Allah hakkında bildiklerimiz bize onun aslında hiçbir şeye ihtiyaç duymadığını gösterir. Allahu Teala'yı tam olarak anlamadan ihtiyaç sahibi biri gibi gösterme fikrinde büyük zaten şirkler olduğunu biliyoruz. Kendimizi insanların olağanüstü başarılarını gördüğümüz zaman veya ne kadar dürüst kadın, ne kadar iyi adam diye kabul etmeye mecbur hissederiz değil mi? Karşımızdaki insana bile Bir teşekkür etme ihtiyacımız olur. Günlük yaşamımızda bile durum böyleyken nasıl olur da her şeyi yaratan ve insanlarla kıyaslanmayacak derecede mükemmel olan Allah'ı tanımayız, bir teşekkür etmeyiz? Bugün birisi bize bir çay getirse, iyilik yapsa veya günlük hayatta başarılarından dolayı insanları takdir etmemiz gerekmiyor mu? Etmediğin zaman zaten nankör oluyorsun. E bunca nimet veren Allah'a teşekkür edilmez mi? İşte bu teşekkürün ibadet olduğunu bilelim. Kamil insan olmak, tam manasıyla insan gibi insan olmak ibadetlerle ve sağlam bir itikatla oluşur. Biz ibadeti yanlış biliyoruz. Sadece ikindi akşam şu bu, Ramazan'da işte oruç tutmak. Hayır kardeşim, ibadetin özünde kalben inanmak vardır. Bunu amelede dökmek vardır, ifade etmek vardır. Sadece hareketlerle değil, sadece kalben inanmak ve benim kalbim temiz demekle de değildir. Mutlak sevgi ve mutlak tevazu ile. Unutmayın, Fatiha suresinde geçiyor, sadece sana ibadet ederiz. Yani Allah'a övgü ve şükran duygularından sonra verilmiş olması çok anlamlı. Böyle basit bir mevzu değil namaz, ibadet. Öyle bir sıralama var ki, İlk sure bakın Kur'an-ı Kerim'in. Sadece sana ibadet ediyoruz. Allah Resulü'nün hayatına bakın sallallahu aleyhi ve sellem. insanların en hayırlısıdır. Ne yapıyor gece ibadetinde? Efendim secde halindeyken seni hakkıyla övemem buyuruyor. Sen kendini övdüğün gibisin. Bakın gökyüzünün her bir yerinde secde halinde boyun eğen melekler bile kıyamet günü şöyle diyor. Sen çok yücesin. Sana hak ettiğin ölçüde ibadet edemedik. Bunu kim söylüyor? Nurdan yaratılmış melekler söylüyor. Hayatları yani hayat demeyelim ona. Efendim şu kadar vakit bu kadar zamanlarını kesintisiz olarak Allah'a adayan bu varlıklar dahi yeterince ibadet edemedik diyor. İbadet hazdır, teşekkürdür, Allah'ı tanımaktır, Rabbini aramaktır. Bugün doğru bir Allah inancı olmadığı için çoğu insanda, batıda vesaire bu haldeyiz. Ağızda kalmayan bir iman, ezbere dayanmayan bir iman. Allah'ı hatırlamak için biz namaz kılıyoruz. İç huzurumuzu böyle buluyoruz. Allah'ın hatırlanması ya da bu bilincin gerektirdiği bizim ibadetlerimiz var değil mi? Namaz var. İşte namazın çeşit çeşit halleri var Ramazan'da. Efendim, oruç tutması var, zekatı var da var. Biz ibadet etmeyi hem maneviyat yolumuzda ilerlemek için, hem kendimizi iyi hissetmek için, hem de içimizdeki o ruh tatminini doyurabilmek için yapıyoruz. Benim bugün canım şunu istiyor deyip yemek yiyebilirsiniz. Ama bugün canım ibadet istiyor, 3 hafta geçti, dur bakalım ya. Bir daha içinde bir ibadet ihtiyacı var dediğiniz anda zaten sizin içinizdeki dengesizlik ortaya çıkar. Yani vücudunuzun gelişmesi için beslenmeye ihtiyacı olduğu gibi ruhunuzun da hayatta kalması gelişebilmesi için ibadete daha fazla ihtiyacınız vardır. İşte Taha Suresi'nde şöyle buyuruluyor. Bismillah. Kim de beni anmaktan, indirdiğim kitaptan yüz çevirirse... Şüphesiz ki onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Kıyamet günü onu kör olarak haşrederiz. Vücudunun kardeşim nefes alabilmesi için oksijen gerekiyor değil mi? Ne kadar oksijen gerekiyorsa ruhunun nefes alması için de Allah'ı sevmek, onu hatırlamak gerekiyor. Sen bunu anlarsan ibadetlerinden daha fazla lezzet alırsın. Sen ibadetlerine karşı soğuk hissediyorsan kendini, bil şeytanın tuzağı içerisindesin. Kardeşlerim, ibadet insanı özgürleştirir, moral olarak güçlü hissettirir, materyalizmin para para para diyen sistemin kulu kölesi olursan, bir gün o sistem seni dışarıya atar, Ve elden ayaktan düştüğün anda yine döneceğin tek yer Allah'ın yoludur. Allahu Teala, iblisin bizle uğraşmasında bizi hep galip eylesin. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden muhafaza eylesin. Sürçülisan ettik, affola. Bir başka yayında buluşmak ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.